أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحاب أجمعين أما بعد قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبارا بوالدتي ولم يجعلني Cebbaran şakiyya ve Selamü aleyye yevme vulide yevme vulittu ve yevme emutu ve yevme ur'a fahiyya. Kendisine selam veriyor İsa aleyhisselam. Meryem aleyhisselam kavminin karşısına çıktı. Kucağında çocukla Meryem aleyhisselama dediler ki bu nedir ya Meryem sen nasıl bir şeyler yaptın? Biz dedik ki geçen haftaki derste bu ifadeler takbih, kınama manasında olabilirsin. Ne yaptın böyle şey yapılır mı şeklinde? Veya şaşırma manasında da olabilir. Yani senin ailen temizdi, annem baban temizdi. Suçlama mahiyeti değil de şaşırma ve taaccüp mahiyetinde de olabilir dedik. Fe eşarat ileyh ve Meryem aleyhisselam Allah'ın vahyine tabi oldu. Allah subhanahu wa ona konuşmayacaksın dedi. Ne kadar çok suçlanırsan insanlar bu konuyla ilgili ne kadar çok şey söylerse söylesin فَلَنْ اُكَلْلُمَ الْيَوْمَ اِنْ diyeceksin. Ben hiç kimseyle konuşmayacağım diyeceksin dedi ve Allah'ın vahyine birebir uydu. Tıpkı kendisinden önce Musa'nın annesi gibi. Musa'nın annesi gibi. Musa'nın annesi de kendisine vahyedildiğinde aynen bu şekilde hareket etmişti. Biz buradan hep şu sonucu çıkartıyoruz. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de örnekler çoktur. Örnekler çok olduğu için Allah Subhanehu ve Teala bu hususu bize defalarca hatırlattığı için ben de her derste farklı farklı vesilelerle bu hususu anlatmaya çalışıyorum. Aklınıza yatmasa da, gönlünüze uygun gelmese de, nefsinize hoş gelmese de size düşen Allah'ın vahyine tabi olmaktır. Akıl bazen Allah'ın vahyine tabi olmanın zararlı olduğunu gösterebilir. Tıpkı Nuh aleyhisselamın oğlunda olduğu gibi aklen düşündüğünüz zaman yukarıdan sağnak sanak yağmur yağıyor, yağıyor durmaksızcasına yağmur yağı yağıyor böyle bir ortamda elbette gemiyi de yağmur dolduracaktır gemide ne yapacaktır batacaktır. Aklen dağların zirvesine çıkmak çok daha uygundur çünkü hiçbir zaman yağmur sularının dağların zirvesine kadar geldiği görülmemiştir. Bundan dolayı aslen yapılması gereken nedir? Dağların zirvesine çıkmaktır. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu o gün aklen doğru karar verdi ama vahyen doğru karar veremediği için yok olup gitti. Buna karşılık Nuh Aleyhisselam sadece vahye tabi olduğu için kurtulanlardan oldu Nuh ve beraberindekiler. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam'ın annesinde de durum aynıdır. Çocuğunu bir... Tabutun içine koyup beşik gibi tahtadan yapılmış bir tabutun içine koyup denize bırakıvermek, nehre bırakıvermek aklen oldukça sıkıntılı bir durumdur. Sen yani bugün denize bir çocuğu bırakıp dön eve gel artık o çocuktan umudu kes o çocuğu bekleme. Ama vahiy böyle dediği için Musa'nın annesi vahye tabi olmuş ve başarılı olmuştur. Allah subhane ve o çocuğu ne yapmıştır? Annesine geri döndürmüştür. Meryem Aleyhisselam'ın kısasına da durum aynıdır. Suçlanacaksın konuşman gerekir ama Meryem Aleyhisselam ne yaptı? Vahye tabi oldu, akla tabi olmadı. Bizler de vahye tabi olduğumuz sürece, akla tabiiyeti terk ettiğimiz sürece hayrın ve şerrin nerede olduğu vahidedir. Biz bunu biliyoruz. Özellikle günümüz davetçileri lokatlarından maslahat, menfaat, fayda bunları tamamen çıkarmalıdır. Çünkü maslahat dediğiniz şey sizin aklın güzel gördüğüdür. Menfaat dediğiniz şey aklın uygun gördüğüdür. Fayda gördüğünüz şey aklın hoş gördüğüdür. Ancak maslahatların tamamı Allah'ın kitabına uymaktadır. Uymaktır. Menfaatlerin tamamı Allah'ın kitabına tabiiyyettedir faydaların tamamı vahye sımsıkı sarılmakla mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Abbas'a öğretmiştir. <gülüyor> sen Allah'ın hudutlarına, aklına uymasa bile maslahata uygun olmasa bile menfaata uygun olmasa bile sen Allah'ın hudutlarına sımsıkı yapışırsan <gülüyor> Allah da seni ne yapacaktır? Koruyacaktır. Bugün <gülüyor> Tevhid davetini açık bir şekilde sunmak belki maslahata aykırıdır. Tevhid davetini sunma adına bir mescit oluşturup insanları burada toplayıp bu insanlara tek tek Allah'ın dinini anlatmak belki aklen menfaate aykırıdır. Ama vahyen uygun olduğu için biz aklen menfaat veya maslahat gözetmek sizin vahye tabi oluyor ve bundan dolayı da Allah'ın bizi kafirlerin şerrinden tağutların şerrinden korumasını ne yapıyoruz? Umuyoruz. Hayatınız boyunca en temel düsturunuz bu olsun. Tehlike nerede? Sıkıntı nerede? Kar nerede? Zarar nerede? Aklınızla ölçmek yerine aklınızı bu kadar çok meşgul etmek yerine vahiy tefekkür etmekle aklı meşgul ederseniz o halde başarılı olursunuz. Hocam aklımızı kullanmayacak mıyız? Evet aklımızı kullanacağız. Bugün modernistler diyor ya akıl daha önemlidir. Allah akledin dedi. Hiç akletmez misiniz dedi. Evet Allah kendi başınıza akledin demedi. Vahyi akledin dedi. vahi tefekkür edin. Vahyi teakkul edin. vahi tefakkuh edin dedi Allah ve teala. Sen dünya ve içindekilerle aklını meşgul etmeyeceksin. Fayda nerededir? Zarar nedir? nerededir? Maslahat nerededir? Mefsedet nerededir diye aklını hiç yormayacaksın. Aklını vahye tabi olmak ile yorarsan sen eninde sonunda başarıya ne yapacaksın? Ereceksin. Evet. Feşarat iley. Tabi onlar akıllarıyla dediler ki keyfe nukallimu menkene fil mahdi Biz daha beşikteyken duran bir çocukla nasıl konuşacağız? Kale işte başladı. İnni Abdullah dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Bir çocuğun ağzından dökülen ilk kelimelerdir bunlar. Bütün anne babalar çocuklarının ağızlarından dökülen ilk kelimenin Allah'a kulluk olması gerektiğine özenle, itina ile ne yapmalıdır? Uğraş gayret vermelidirler. Çocuklarımız ilk kelimeler olarak Allah'a kulluklarını ifade etsinler. Çocuklarımız ilk kelime olarak işte bizim toplumumuzda nedir? Çocuk daha konuşmaya başladığı zaman olduğu olabildiğince pis, kerih şeyler öğretilir. Sövmeyi öğretiyorlar çocuğa, küfretmeyi öğretiyorlar. Hadi hadi çocuğum o amcana bir söv. Amcana bir şöyle söyle. Halbuki İslam ahlakında selefin hayatına baktığımız zaman, sahabenin ve tabiinin hayatına baktığımız zaman Emen tu billahi ve kafartu bit Tevrat ilk kelimelerinin bu olmasına özen göstermişler. Allah'ın uluhiyetini ve rububiyetini anlatan İsra suresinin son ayetinin çocuk konuşmaya daha başlar başlamaz öğretmişler ki çocuğun ağzından dökülen ilk kelimeler bu olsun. O halde çocuklarımız doğduğu zaman yani İslam'da çocuk eğitimi çocuk terbiyesi daha anne karnındayken başlar dua ile başlar öyle değil mi İbrahim aleyhisselam zürriyetine dua etmiştir. Genç anneler, daha doğrusu anne adayları, anne olacaklar, hepinize benim nasihatim, daha çocuğunuz rahme düşmeden önce, daha rahminize düşmeden önce neslinize dua edin. Allah subhanehu ve teala duanızı kabul eder de sizden salih bir nesil yetişebilir. Allah subhanehu ve teala duanıza icabet eder de sizden salihler, sıddıklar, şehitler, oluşan bir zümre bir nesil yetişebilir. İşte İsa Aleyhisselam'ın ilk cümlesi budur. İsa Aleyhisselam'ın konuşmasının aslında hadiseye, olaya baktığımız zaman İsa Aleyhisselam'ın konuşması gereken tek bir şey vardır. O da annesinin iffetidir. Annesi suçlanmaktadır. Ya da annesinin yaptığı iş acayip kabul edilmektedir. Meryem kucağında çocuğuyla insanların karşısına gelmiştir. İnsanlar ya uktu Harun, makan Abu Kimra ve ma demiştir. Senin baban böyle değildi, anam böyle değildi. Bu nereden çıktı? Leqatciti şey enferiya hiç görülmedik bir şey yaptın demiştir. Aslında İsa Aleyhisselam'ın ağzından dökülmesi gereken ilk kelimeler, annesinin iffetine dair olması gerekirken, İsa Aleyhisselam daha önemli bir konuya dikkat çekmiş inni abdullah Allah'a ibadet. Allah'ın kulu olma esasına dikkat çekmiştir Annesini zinadan, annesini iffetsizlikten, annesini baghi olmaktan tenzih etmek yerine Allah'ı ulûhiyette ve urmubiyette ona şirk koşmaktan tenzih etmektedir. Bütün davetçilerin burada önemli bir ders çıkarması gerekir. O derste şudur ki, içinde yaşadığınız toplumda önce tenzih etmeniz gereken Allah Subhane ve Teala'dır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir günden bir güne kendi nefsini tenzih etmemiştir. Mekkeli müşrikler bir taraftan Allah'a şirk koşarken, Allah'a iftira atarken, bir taraftan da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iftira atmışlar ama... Davetçi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsini tezkih etmek, kendi nefsini temize çıkarmak, kendi nefsini tenzih etmek yerine La ilahe illallah diyerek Allah'ı tenzih etmiş, Allah'a atılan iftiralara cevap vermiştir. Bugün gerek içimizdeki münafıklar sebebiyle, gerek onları çok iyi kullanan tağutlar sebebiyle, davetçilerin zaman zaman oldukça büyük iftiralara, yalanlara maruz kaldığını görüyoruz. Bütün davetçilerin şunu çok iyi bilmesi gerekir ki aynı zamanda insanlar Allah'a da iftira atıyorlar. Allah Subhanahu ve Teala kendisine şirk koşulmasını, Allah'a şirk koşan fakat iftira zulmen büyük bir zulümle Allah'a iftira atmıştır demiyor mu? Bana da iftira atılıyor, Allah'a da iftira atılıyor. Davetçilere de iftira atılıyor, Allah'a da iftira atılıyor. Ancak davetçilerin kendi nefislerini temizleme, kendi nefislerine atılan iftiralara cevap verme yerine, zamanlarını bununla harcama, vakitlerini bununla meşgul etme yerine Allah'a atılan iftiralara cevap vermeleri gerekmektedir ki, siz bunu yaptığınız zaman Allah ve ne yapacaktır? Sizi de ne yapacak? Teski edecek, sizi de tertemiz kılacaktır. Kale inni Abdullah dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Bununla ilgili bir şey daha söyleyelim. Allah ezeli ve ebedi ilmiyle kendisinden sonra İsa aleyhisselamdan sonra insanların ihtilaf edeceğini, kimisi o Allah'ın kendisidir dedi. Kimisi o Allah'tan bir parçadır dedi. Kimisi dedi ki hayır Allahu Teala onların sözlerini duydu. Kimse de hayır o başlı başına mutlak bir ilah değildir ama ilahlardan bir tanesidir. Üçün üçüncüsüdür dedi. Kimisi de dedi ki dördüncü bir grup o Allah'ın kuludur dedi. Allah subhane ve teala ezeli ilmiyle bunu bildiği için İsa aleyhisselam inni Abdullah o Allah'ın kuludur. Ben Allah'ın kuluyum. Ben uluhiyet sahibi değilim. Allah Subhanahu ve Teala İsa Aleyhisselam'a ilk cümle olarak bunları ikrar ettirdi, bunları öğretti, bunları vahyetti. Evet. Kale ibni Abdullah, atani'l kitabe. Allah bana kitap verdi. Ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitap verdi ve Allah beni atani'l kitabe ve cealeni nebiyya. Allah bana kitap verdi ve beni nebi kıldı. Siz anneme iftira atamazsınız. Bir zinadan sonucu, bir zina sonucu ortaya çıkan çocuk böyle Beşik'teyken konuşan, kendisine kitap ve hikmet verilen, kendisine nübüvvet verilen bir çocuk olması mümkün mü? Böyle zinakar bir kadından böyle bir çocuğun doğması mümkün mü? Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Bir taraftan Allah'ı tenzih ederken işte böylece annesine ne yapmış oldu? Tenzih ...etmiş olduğu... ...burada... ...diğer bir husus... ...Meryem Aleyhisselam'a... ...Meryem Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu şey... ...çok büyük bir şeydi... ...insanların görmediği bir şeydi... ...insanların algılayamadığı bir şeydi... ...insanların anlamasının... ...neredeyse mümkün olmayacağı bir şeydi... ...Meryem Aleyhisselam'ın... ...ortaya koyduğu şey... ...onun temizlenmesi ise... Aynı şekilde insanların görmediği, bilmediği bir şekilde olmalıydı. Meryem Aleyhisselam insanların bilmediği ve görmediği bir şekilde, anlayamayacağı bir şekilde hamile kaldı. Bu meselenin açığa çıkarılması da büyük bir mucizeyle olmalıydı. Çünkü orada artık ne kadar şahit getirirseniz getirin kimse size inanmaz. Yani hamile bir kadın öyle değil mi? Kocasız, tek başına hamile bir kadın bin tane şahit getirse... Bu temizdir diye. Biz de deriz ki sizin bininizin görmediği yerde bir kötülük işlemiştir. Meryem Aleyhisselam'ın iffetinin tertemiz oluşunun açığa çıkması ancak büyük bir mucize ile mümkündü. İşte o mucize gerçekleşti. Beşik'teki çocuk konuştu. Kale inni abdullah ataniye el kitabe ve cealeni nebiye Allah bana kitabı verdi ve beni nebi kıldı diyor. Evet. Allah ve j'alini mubaraken Allah subhanahu wa taala beni bereketli kıldı Allah subhanahu wa taala'dan istememiz gereken işte budur. Allah subhanahu wa taala'dan istememiz gereken işte budur arkadaşlar berekettir. Ömrümüze bereket istemeliyiz, malımıza bereket istemeliyiz, ilmimize bereket istemeliyiz, davetimize bereket istemeliyiz, cihadımıza bereket istemeliyiz. Allah subhanahu wa taala bereket verdiği zaman en küçük ameller bile Dağlar kadar büyür, en küçük ameller bile dağlar kadar yücelir ve yükselir. Ama Allah sizin amelinize, Allah sizin ömrünüze, Allah sizin malınıza, Allah sizin davetinize, Allah sizin cihadınıza bereket vermezse dağlar kadar olan amelinizi, amelinizin toz zerresi kadar bir değeri bile olmaz. Bizim Allah'tan istememiz gereken şey berekettir. İslam alimlerinin hayatlarına bakıyoruz. Allah Subhane ve Teala'nın onların yapmış olduğu amelleri sadece ama sadece Allah'ın bereketiyle tevil edebiliyoruz. Bugün başlasanız 40 yılda bitiremeyeceğiniz kitapları onlar çok kısa sürede yazmışlardır. O kitabı yazmayı boş verin. O kitabın içindeki ilmi tahsil etmek daha zordur. Bir yıl ilim tahsil edersin. Bir yılın sonucunda ortaya koyacağın eser en fazla 20 sayfa 30 sayfa bilemedin 50 sayfadır. Bugün İmam Nevevi Arapçası 12 cilt olan kitabı yazması ayrı bir sıkıntıdır. Haydi bugün okuyun desem size bir kitabı bir ayda bitirseniz ki mümkün değil. Diyelim ki bitirdiniz 12 ayda 12 cilt bir yılda bitirirsiniz. Ama İmam Nevevi'nin tek bir kitabı bu değildir ki. Daha dünya kadar kitabı vardır. İmam Nevevi 36 veya 40 yaşında vefat etmiştir. Annesinden doğar doğmaz yazmaya başlasa 40 yıl yazmıştır. Vallahi bugün biriniz İmam Nevevi'nin okuduğu kitap, yazdığı kitapları eliyle yazdığı kitapları 40 yılda belki okumaya yetiştiremez. O eliyle yazmıştır. O eliyle ne yapmıştır bunu yazmıştır. Ben bilgisayarda yazıyorum 400 sayfa, 500 sayfa nasıl bitireceğim bunu diyorum. O eliyle yazıyor. Karanlıkta yazamaz çünkü ışık yok. Mecbur gündüz yazacak yani vakit yarıya bölündü öyle değil mi? Yarısı gitti vaktin. Gündüzün yarısı işte günün yarısı gece dediğin zaman yarısı gitti. E bu kadarını yazmış bir de bunun ilmini tahsil etmiş. Bu hadis nerede geçiyor? Bu hadisinin ravileri kim? O ravilerin hayatı, o ravilerin hakkındaki ihtilaflar. Sizin bir ayda okuduğunuz kitabın yazması belki üç ay sürer. O üç aylık kitabın, yazacağınız o üç aylık kitabın ilmini tahsil etmek belki üç yıl sürer. Sadece İmam nevevi'nin yazmış olduğu kitaplar bile Allah bereket verdiği zaman ortaya neler çıkar? Allah seni bereketsiz kılarsa ortaya neler çıkmaz işte bunu gösteriyor işte bunu gösteriyor. Allah zamanı onlara nasıl bereketli kılmış? Allah vakti onlara nasıl bereketli kılmış? Allah ömrü onlara nasıl bereketli kılmış? Allah <gülüyor> ilmi onlara nasıl bereketli kılmış? Gelin görün bir bakın. Ya da Allah sizin ilminizi bereketli kılar, davetinizi bereketli kılarsa bundan 600-700 yıl önce bilimin temeli olursunuz. Bir kitap yazarsınız Bugün 700 yıl önce İbn-i Teymiye'nin yazdığı kitap Benim şu an yazacağım kitaplardan daha çok satılıyor Bak Allah kimin davetine büyük bereket veriyor Ben Türk'üm Türk toplumunda yetiştim Türk toplumunda büyüdüm İnsanlar beni tanıyor Kendim bizzat kitapçıyım Yazdığım bir kitap 3 bin, 5 bin, 10 bin çok fazla satması gerekir değil mi? Benim yazdığımı benim toplumum daha iyi anlar Daha iyi okur benim yazdıklarımı korumaya ihtiyaç yok. Yazarım, matbaaya götürün basarım. Ama İbn-i Teymiye 600-700 önce kitap yazmış, el yazması. Kitabın üzerine su dökülse gitti kitap. İkincisi yok kitabın. Yazarken üstüne su dökülse mürekkep dağıldı, kitabın ikincisi yok. Kitap korunmuş. Yazdıkları ne yapmış? Korunmuş. Savaşlar olmuş. Hayat dönmüş, devran olmuş, depremler olmuş, felaketler olmuş, kitap ortadan kaybolmamış. Bugüne kadar ulaşmış, tab edilmiş, matbaalarda basılmış ve şu an dünyanın her tarafında farklı farklı dillere çevrilip satılıyor. Allah senin davetine bereket verirse bugün yazdığın kitap bin yıl sonra onlarca ayrı dile çevrilir, insanlar ondan faydalanır. Ama Allah bereket vermezse işte bizim gibi bir kitap yazmaktan aciz kalırsın. Yazsan da güdük ve kısır olsun. Önemli olan Allah'tan bereket istemektir kardeşler. Hiç durmaksızın Allah'tan amellerinizde bereket isteyin. İlminizde bereket isteyin, davetinize bereket vermesini isteyin, cihadımıza bereket vermesini isteyin. Ve cealeni mübarek en neme nerede olursam olayım, ne yaparsam yapayım Allah Subhanahu ve Teala benim bütün işlerime, benim bütün amellerime bereket verdi. Ve öfsani bir salat ona namaz kılmamı bana vasiyet etti. Onun için ben namaz kılacağım. Ve zekat ve zekatı vereceğim. Biz ne diyoruz? Mebani diyoruz değil mi? Dört büyük amel. Namaz, oruç, hat, zekat. Hac İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatından kalmadır. Zekat bakın buraya ayette olduğu gibi İsa Aleyhisselam'ın şeriatinde dahi vardır. Namaz bütün peygamberlerin şeriatinde vardır. Oruç yâ yâllezîne âmenû kutib aleykümussiyâmu kemâ kutib alellezîne min kablikum leallekum tettakûn. Takvaya erişirsiniz diye tüflikun mu tettakûn mu? Tettagun değil mi? Takvaya erişesiniz diye sizden öncekilere de orucu biz ne yaptık? Farz kıldık. Demek ki bu mebani İslam'ın temelleri olan Bukhari'de geçiyor değil mi? Bab başlığıdır. Büniyel İslam ala khamsin şehadella ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah ve ikames salah ve ita zeka ve hac ve savmur <gülüyor> Ramazan diyor değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Biz bu dört amele mebani diyoruz. Bunlar olmazsın olmaz. Allah subhanehu ve teala bir kulluğu zikretti, iki namazı, üç zekatı zikretti. Bakın Kur'an'daki ayetlere arka arkaya mesela Tevbe suresinde Onlar şirki terk eder de sadece Allah'a kulluk yapar, namaz kılar ve zekat verirlerse şeklinde birçok ayette bu haliyle geçmektedir. Ma düm tuhayya ben bunlarla emrolundum ama bana emredilen bu emir hayatımın sadece bir kısmına değil, hayatımın başına değil, biraz daha yaşlanalım, namaz kılalım. İşte gençken değil, yaşlanınca hacca bir gidelim, gelelim, namaz kılalım değil. Ma dümtü hayya, yaşadığım sürece, hayatım devam ettiği sürece, son nefesime kadar bunları yerine getirmemi Allah bana vasiyet etti. Ve barran bi valideyye demiyor. Kim valideyye demişti? Yahya aleyhisselam. Çünkü annesi var, babası var. Annesi babası olduğu için anne babama iyilikle Yahya aleyhisselamdan için ne diyordu? Ya Yahya huzil kitabe bu kuvveti ve ateyna'u hukme sabiyye ve henanem milledunne ve zakate ve kanetakya ve barran bi validetih ve barran bi valideyhi anne babasına iyilikle muamele eden bir kimsedir diyordu. İsa Aleyhisselam'ın ise ben anneme iyilikle muamelede bulunmakla emrolundum diyor. Allah bana bunu emretti diyor çünkü babası yok. Nedir? Babası yok bundan dolayı anneme iyilikle emrolundum diyor. Ben Yahya Aleyhisselam kıssasını anlatmadım burada kısaca anlatayım. İyiliklerin en büyüğü anne babaya iyiliktir. Muamelatın en güzeli anne babaya muamelattır. İbn Abbas'a bir adam geliyor, büyük bir günah işlediğini söylüyor. İbn Abbas diyor ki, "Sen annen var mı?" Adam diyor ki, "Annem yok." İbn Abbas ona tövbe etmesini ve salih amellerde bulunmasını istiyor. Adam gittikten sonra İbn Abbas'ın talebeleri soruyor. "Sen niye annen var mı diye sordun?" "Eğer annesi olsaydı annene iyilik yap diyecektim." diyor. Çünkü innel hasenat yuzhibne sayiat. Güzellikler, kötülükleri giderir. Bir kötülük işlediğin zaman hemen yerine bir iyilik yap diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O iyilik, o kötülüğü ne yapsın? Def etsin. Öyle değil mi? Bir kötülük işlediğin zaman ne yap? Hemen bir iyilik yap. O iyilik, o kötülüğü def etsin. Yapılabilecek iyiliklerin en güzeli, yapılabilecek hasenatın en güzeli ise anneye yapılacak hasenattır. O halde ne zaman nefsimize uyduk? Ne zaman bir hata işledik? Ne zaman bir fıskı fucurda, fıskı fucura bulaştık? Hemen anneye, anne ve anne babaya veya anneye, özellikle anneye iyilik yapacağız ki iyilik yapmalıyız ki o kötülükler gidersin. Anneye iyilik yapmakın bir de şu boyutu vardır. En kolay iyilik anneye yapılan iyiliktir. Bir arkadaşına nasılsın desen arkadaşın çokça sevinmez değil mi? Bir arkadaşını telefonla arasan nasılsın iyi misin ben senin halini hattını soracağım desen çokça sevinmez. Akşam kapısına gidip kapısını çalsan bir arkadaşın seni ziyarete geldim desen sevinir ama çok da büyük bir iyilik değildir. Ama anneye sadece nasılsın iyi misin demek bile annenin katında çok büyük bir iyiliktir. Küçücük bir hediye bile... Annenin katında çok büyük bir iyiliktir Gidip kapısını çalıp bir beş dakika ziyaret bile Annenin katında çok büyük bir iyiliktir Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bugün ne öğrendik Küçücük bir iyilik yolu öğrendik Ama bu küçücük iyilik yolu Koskocaman bir iyiliktir Ve bu iyilik senin kötülüklerini Senin hatalarını Senin yanlışlarını örtüp gidecektir ben bu dersi yapıp da bu ders bittikten sonra YouTube'a attığımız zaman ben biliyorum hangi soru gelecek burada? Ne diyecekler? Ha? Hocam annemiz babamız müşrikse de iyilik yapacağız. İster Müslüman olsun ister müşrik olsun. Annenin babanın muamelat noktasında Müslüman'ı müşri olmaz. Bu sözden tepki alacağımı biliyorum ama muamelatla ilgili hususlarda Anne babanın dini olmaz. Müslümanı müşrik olmaz. O sana şirke emretmediği müddetçe sen ona hep itaat edeceksin. İtaat etmediğin husus sadece şirki emretmesi olacak. Müşrik bir baba evimi gel temizle diyor gidip evini temizleyeceksin. Müşrik bir anne git bana şunu getir diyor gidip getireceksin. Müşrik bir anne şöyle şöyle yapma diyor yapmayacaksın. Sadece dinin hususunda itaat etmeyeceksin. Anne babaya güzel muamelede anne babanın dininin farkı yoktur. Evet. Ve <gülüyor> olamayacağım. Ne diye tercüme etmiş? Bu kimin tercümesiymiş? Bakalım. bir Süleyman ateş tercümesiymiş. Burası merak ettiğim te. Beni bulunduğum her yerde mübarek, yararlı kıldı. Sağ olduğum sürece tamam. Anneme iyilik gidi. Ee, cebbar baş kaldıran şakiy, asiy kılmadı diyor. ve alayhi yama wulitu, wiyama yubaatu, wiyama amatu, wiyama ubaasahiyah. Bir rivayete göre, Yahya Aleyhisselam diyor, sen benden daha üstünsün. İsa Aleyhisselam diyor, hayır sen benden daha üstünsün, niye? Hı? Sence niye? Niye İsa Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'a sen benden daha üstünsün diye cevap vermiştir? Yok. Babası peygamber olduğu için üstün olur mu? Değil. Ee, İsa Aleyhisselam diyor, Allah sana selam verdi, ben kendi nefsime selam verdim. Çünkü ayette وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثِ حَيّٰهِ Allah, Yahya Aleyhisselam'a selam veriyor. Öyle değil mi? Allah, Yahya Aleyhisselam'a selam veriyor. Burada ise, İsa Aleyhisselam, kendi kendisine selam veriyor. Ve anlıyoruz ki, selamette olmak, fakir olmak değil. Selamette olmak, öldürülmek değil. Yani, ben öldürüldüm. O halde selamette değilim. Selamet bu değildir. İşkence gördüm. Ben selamette değilim demek ki. Hayır yalnızsın. Niçin? Yahya Aleyhisselam şehit edilmiş midir? Yahya Aleyhisselam şehit olmuştur. Yahya Aleyhisselam kafası kesilerek şehit olmasına rağmen Allah ona öldüğü gün o selamettedir buyuruyor. Demek ki selamet bambaşka bir şey. Yahya aleyhisselam işkencilere uğramasına rağmen, Allah yaşadığı müddetçe o selamettedir diyor. İsa aleyhisselam çarmıha gerilmesine rağmen, yalanlanmasına rağmen, terk edilmesine rağmen, yalnız bırakılmasına rağmen, yaşadığı sürece o selamettedir diyor. Demek ki bunlar selamet aykırı değil. Tüm insanların beni terk etmesi, benim selamette olmadığım anlamına gelmez. Zindana düşüp bir köşede tek başıma kalıp bir hücrede tek başıma kalmam benim selamet üzerinde olmadığım anlamına gelmez. Bana işkence edilmesi, benim yalanlanmam, iftiraya uğramam. İsa Aleyhisselam'dan için Yahudiler zina çocuğu dediler. Bana iftira edilmesi benim selamette olmadığım manasında değildir. Eğer bu selamette olmadığım manasındaysa Yahya Aleyhisselam selamette değildi güvenlikte esenlikte değildi. Eğer birilerinin bana iftira atması benim selamet üzerinde olmadığım manasına geliyorsa, İsa aleyhisselam'a zina çocuğu dediler. O da selamette olmaması gerekirdi. Ama vahiyle sabittir ki Yahya aleyhisselam da, İsa aleyhisselam da doğdukları gün, ölecekleri gün ve tekrar dirilecekleri gün selamette. Doğdukları ve ölecekleri gün selamette olması Doğum ile ölüm arasında geçirilen sürenin de selamette olmasını gerekli kılar. Demek ki selamet bunların hiçbiri değildir. Selamet Allah'a kul olabilmektir. Selamet şirksiz bir şekilde Allah'a ibadet edebilmektir. Ve selamet son nefesini verirken La ilahe illallah üzere Allah'ı razı ede, etmiş bir şekilde son nefesini verip ne yapmaktır? o şekilde Allah'a kavuşmaktır. Selamet ehli olmak istiyorsanız Yahya Aleyhisselam gibi hareket edeceksiniz. Dördüncü derste Yahya Aleyhisselam nübüvvetin mirah, nübüvvetin mirasçısıydı. Yahya Aleyhisselam gibi selamette olmak isteyenler buraya dikkat etsinler demiştim. O halde şimdi tekrar dördüncü derse dönüyorsunuz. Selamet ehli olabilmemiz için huzil il bir kuvve kitabasına sıkı sarılmamız lazım diyeceksiniz. Selamet kitabasını sıkı sarılanlardadır. Selamet inni Abdullah Allah'a kulluk edenlerdedir. Selamet namazı ve zekatı edenlerdedir. Selamet anne ve babaya iyilikle muamelede bulunanlardadır. Bunları yerine getirirseniz Allah Subhanahu ve Teala inşallah öleceğiniz gün ve tekrar yeniden dirileceğiniz gün sizi selamet ehlinden kılacaktır. Evet. Arkadaşlar 21. ayette Meryem Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ile müjdelenince Biz onu bütün insanlar için bir delil, bir ayet kılacağız demiş miydi? Kıldı mı? Bak kıldı. 21. ayette verilen müjde işte şimdi ortaya çıktı. Evet. <gülüyor> Diyor ki Allah kendi kudretini, yüceliğini kullarına gösterme amacıyla mucizeler ortaya koymuştur. Allah subhanehu ve teala'nın hikmetinden sual olunmaz. Allah subhanehu ve teala İsa aleyhisselamı bir mucize, bir ayet, bir delil olsun diye birçok üstün vasıfla yaratmış, daha beşikteyken konuşturmuş, ölüleri diriltmiş Allah'ın izniyle, Hastaları iyileştirmiş. Allah'ın izniyle insanların evlerinde ne varsa onlara haber etmiş. On demiş ki evinizde şunlar şunlar var. Onlara, onlardan haberdar etmiş. İnsanlar bundan ibret alması gerekirken, insanlar bununla Allah'a daha çok kulluğa yönelmesi gerekirken, bununla Allah'ın üstün güç ve kuvvetini, Allah'ın mucizelerini görüp Allah'a kullukta, daha çok ilerlemeleri gerekirken tutmuşlar İsa aleyhisselam'ı ilah etmişler. İnsanoğlu bir bu kadarda nedir? Nankördür. Bir kadın İsa aleyhisselam'ın mucizelerini görünce seni taşıyan karına, annesi taşıdı ya, seni süt emziremememeye ne mutlu demiştir. İsa aleyhisselam ona cevap vermiştir. Hayır. Allah'ın kitabını okuyan Ondaki hükümlere oyan ve gereğince amel edenlere ne mutlu demiştir. İmam Kurtubi İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor. O çok mütevazi birisiydi diyor. Ağaç yapraklarıyla beslenirdi. Ağaç yapraklarıyla beslenirdi. Beslenmenize dikkat edin. Gece gündüz yemeyin. Hazreti Salih. işi gücü bırakıp gece gündüz yemeyin. Karnınızı boş bırakın. Ne kadar az yerseniz kulluğunuz o kadar güzel olur. Ağaç yapraklarıyla besleniyor. Kıldan dokunmuş elbiseler giyerdi. Yani böyle çok lüks, çok güzel elbiseler değil. Ama en kötü, en böyle mütevazi elbiseler giyerdi. Toprak üstünde uyurdu. Böyle yumuşak yatakta falan uyumuyor. Meskeni yoktu, bir evi yoktu. Akşamı nerede ettiyse oraya uyuyordu diyor. Akşamı nerede ettiyse orada uyuyor. İşte böyle bir yaşam şekli selamet aykırı değildir. Böyle yaşayan birisi gördüğümüz zaman Allah selamet vermemiş diyemeyiz. Selamet bunlarda değildir. İşte Meryem'in oğlu İsa budur. İsa Aleyhisselam'ın babası olmadığı için normalde insanlar babalarına nispet değil mi? Abdullah bin Amr deriz. Amr'ın oğlu Abdullah. Öyle değil mi? İşte Hamza İbni Abdülmuttalip. Abdülmuttalip'in oğlu Hamza. İsa Aleyhisselam'dan için ne diyoruz? İsa Bnu Meryem. Meryem'in oğlu İsa diyoruz. İşte Meryem'in oğlu İsa budur. İhtilaf ettiniz ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Kiminiz öyle dedi, kiminiz böyle dedi, kiminiz İsa hakkında farklı farklı şeyler söyledi. Çekiştiğiniz, ihtilaf ettiğiniz konuda hak söz budur. Arkadaşlar eğer vahiy yoksa ihtilaf kaçınılmazdır. İnsanlar İsa Aleyhisselam hakkında tartışmışlar. Ancak tartışırken herkes kendi havasından, kendi nefsinden bir şeyler söylemiş. Kendi havasına göre sözler sarf etmiş. Kendi havasına göre bir şeyler söylemiştir. Ancak vahiy gelmiş, kabul el hak, lәzi sususta, dost doğru söz budur demiş. Buradan ne ders çıkartıyoruz? İhtilaf edebiliriz, ama ihtilaflarımızın çözüm merci faruddu ile ve Rasul, Allah ve Rasul olmalıdır. Allah ve Rasulü çıkardığınız zaman ihtilaflar artacaktır. Ma kān elillah eyyet tağz mi Allah'ın bir veled edilmesi, bir çocuk edilmesi kesinlikle mümkün değildir, olası değildir. İki görüş vardır burada. Allah için bir çocuk asla isnat edilemez veya ikinci görüş, ikinci görüş o da şudur. Bir çocuk doğuran uluhiyet vasıflarını sahip olamaz Allah da yakan ilah olduğuna göre ruhiyet vasıflarına ait olduğuna göre yani siz Allah bizim ilahımızdır deyip arkasından ona nasıl çocuk iznad edebilirsiniz çocuk bir ihtiyaçtan kaynaklanır insanın çocuğa ihtiyacı vardır ya sevgiye ihtiyacı olsun çocuk ister ya nesle devam etsin diye çocuk ister ya işimde gücümde bana faydalı olsun diye çocuk ister herhangi bir sebepten dolayı insan çocuk ister bu bir ihtiyaçtandır Uluhiyet sahibinin ise bir ihtiyacı yoktur. Hem bir taraftan Allah'a ulûhiyet isnat edip, Allah ilahların ilahıdır deyip, hem de Allah'a çocuk isnat etmek nasıl bir mantık, nasıl bir düşüncedir? ve فَاِنَّمَا يَقُولَهُ كُنْ فَيَكُونَ O bir şeyin olmasını istediği zaman anında olabilir, olur. O bir şeye olmasını istediği zaman, hükmettiği zaman ol der ve olabilir. Olur. Bunun üzerinde uzun uzun durmayacağım. Başka derslerde bunun üzerinde çokça durduk. Müslüman'ın özellikle günümüz davetçilerinin en temel itikadı bu olmalıdır. Nedir bu itikat? Allah ol dediği zaman olmazdır. Evet. Ve inna rabbi ve rabbukun fa'buduhu Evet. Bizim luhiyet ve rububiyet tevhidine dair Şimdi size güzel bir şey anlatayım. Uluhiyet ve rububiyet konusunu biz Kur'an'dan inceledik değil mi? Onlarca ayetten baktık defalarca ve şu sonucu çıkardık. Rububiyet sebep, ulûhiyet sonuçtur. Rububiyet sahibine ulûhiyet verilir. Bunu nereden çıkardık? Kur'an'da onlarca ayet bu meseleyi çok açık gösteriyordu. Allah'ın rububiyetinden bahsediyor. Gökleri yarattı, yeri yarattı, ayı yarattı, şöyle yaptı, böyle yaptı. O halde Allah'a ibadet edin. Yani uluhiyet verilecek varlık, rububiyet sahibi olmalıdır. Mesela baktık. Ebeti la ve la ve la anki Ey babacığım görmeyen, işitmeyen, senden bir zararı kaldırmayacak olana niye ibadet ediyorsun? Bu ayetten şöyle bir sonuç çıkarmıştık. Rububiyet sahibi olmayana niçin uluhiyet veriyorsun? Hatırladınız değil mi burayı? Ben bunu hiçbir kitaptan okumadım. Rububiyet sebeptir, uluhiyet sonuçtur. Hiçbir kitaptan okumadım. Ha Kur'an ayetleri bunu çok net gösterdiği için bir yerden de okumam çok daha önemli değildi. Ama kalbimde de hep bu vardı. Yani ben bunu bir yerden okuyayım diye. Bugün sabah bir tefsir okuyorum. Bu ayetin tefsirinde... Rububiyet sebep, uluhiyet sonuçtur yazıyordu. Birebir söylediğimiz cümlenin aynısı yazıyordu. Subhanallah öyle de sevindim ki hemen altında böyle kırmızı pembele kalemle şey yaptım. E, demek ki yani vahiden biz bunu çıkardık ama mutlaka seleften veya bizden öncekilerden bir kavil gelmesi gerekiyordu. Bugün sabah namazından sonra biraz tefsir okurken rububiyet sebep, uluhiyet sonuçtur. Rububiyet sahibine ''Uluhiyet verilmelidir.'' Ayet, e, ifadesini gördüm, çok da sevindiğim. ''Ve innallâh rabbi ve rabbukum fa'budûhû.'' ''Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir.'' ''Allah rûmûbiyet sahibi olduğu için uluhiyeti veya diğer bir ifadesiyle ubudiyeti ne yapın? Ona verin.'' Bu manada Kur'an-ı Kerim'de birçok ama birçok ifade vardır. Mesela yine İsa aleyhisselamın dilinden ya beni İsrail e a'budullaha rabbi ve rabbukum ey İsrailoğulları Allah'a ibadet edin. O Allah ki benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de birçok ifade vardır. Arkadaşlar Meryem suresinde geçen inna allaha rabbi ve rabbukum fa'budu hâzâ sırat-ı ayeti lafız olarak birebir Al-İmran suresinin 51. ayetinde de vardı. Evet. Burayı fazla uzun tutmuyorum. Rububiyet-Olohiyet ilişkisini ee, belki o derslerimizi dinlemeyen insanlar için çok kısa bir şey özetleyeceksek Rububiyet Allah'ın kendi fiilleri birlememiz gereken Allah'ı birlememiz gereken kendisine has fiillerdir Uluhiyet ise bizim fiillerimizdir Bu fiilleri biz Allah'a yönlendirmemiz gerekir Yaratan rububiyet itaat edilen uluhiyettir Öldüren rububiyet ibadet edilen uluhiyettir Ve biz şunu söylüyoruz Rububiyet esastır, uluhiyet sonuçtur. Rububiyet sahibine uluhiyet verilir. Niçin Allah'a ibadet ediyoruz? Çünkü rububiyet sahibi olan Allah'tır. Buradan bir de şöyle sonuç çıkardık: Uluhiyetinizı güçlü, uluhiyet ibadet, uluhiyet daha doğrusu ibadetlerinizi güçlendirmek, Allah'a daha sağlıklı, daha güçlü ibadet etmek için rububiyet tevhidini güçlendirmeniz gerekmektedir. Rububiyet tevhidini ne yapmanız lazım? Güçlendirmeniz gerekmektedir. Evet. فَاَخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ hakkında insanlar ehtilaf ettiler. Kimileri dediler ki İsa Allah'ın bizzat kendisidir. Kimileri dediler ki İsa Allah'tan parçalardan bir parçadır. Kimileri dediler ki Allah İsa Allah'ın üçünün üçüncüsüdür. Üçüncü, üçüncü, üçüncü. Allah, Meryem ve İsa'dan olan üç ilahtan bir tanesidir. Kimisilerde dedi ki İsa Allah'ın kulu ve rasulüdür. Fakat farklılaşabilmeyi nihim? İnsanlar kendi arasında ne yaptı? İhtilaf ettiler. Fawilülladîne kafiru o ihtilaf edenlerden kafirler yok mu? Onlara fawil olsun. Minmeş hediye, min, min Güçlü günde, azim günde onların duracakları, şahit olacakları, şahit olunan o büyük günde onlara veil olsun diyor Allah teala kıyamet günü zannedersem on ayette yevmün azim tam yanlış olabilir isteyenler sayabilir yevmün azim büyük gün olarak isimlendirilmiştir günün büyük gün olmasının sebebi nedir bir bütün dünya ve içindekiler o gün için yaratılmıştır dünyada ne varsa ne yapıyorsak ne ediyorsak Nerede duruyorsak, nerede hareket ediyorsak hepsi tek bir gün için yaratılmıştır. O günde nedir? Kıyamet günüdür. Bundan dolayı kıyamet gününe yevmul azim büyük gün denmiştir. Başka o gün bütün insanlar, insanlar alemi, cinler alemi, şeytanlar, melekler toplanacaktır. Bundan dolayı büyük gün denmiştir. O gün her insanın yaptığı önüne konacaktır. Bundan dolayı o güne Büyük gün denmiştir. Biraz hızlanalım inşallah. Vaktimiz doluyor. Burayı bitirelim. Önümüzdeki hafta İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına geçeceğiz. Evet. Bir de şunu şuna dikkat çektim. Bu 10 ayetin 5'inde veya 6'sında büyük gün ifadesi Allah'tan korkmakla beraber zikrediliyor. Kul inni ahafu in asayitu rabbi azabe yevmin azim Ben Rabbime isyan edersem Büyük günün azabından korkarım. 4 veya 5 ayet, 10 ayetin 4 veya 5 ayeti böyle geliyor. O halde müminler kıyam. Bakın arkadaşlar Allah subhanehu teala kıyamet gününü yevmün azim diye isimlendirmiştir. Ne diye isimlendirmiş? Niçin? Allah teala bugünü böyle isimlendirmesinde bize neyi vermek istiyor? Bizde ne istiyor? Yevûn azim ifadesi ben anladım ki Kur'an-ı Kerim'e bakınca. Ondan korkmamızı o günü düşünüp, o günü tefekkür edip bütün insanlar toplanacak. Bu öyle bir gün ki dünya bu o gün uğruna yaratıldı. Cennet o gün uğruna ses, e, süslendi. Cehennem o gün uğruna karartıldı. Bu öyle büyük bir gün. Cinler, insanlar, şeytanlar, melekler hepsi Allah'ın huzurunda toplanacak. Ne var ne yok ortaya dökülecek. Bu öyle bir gün. Bunu tefekkür ederek nereye ulaşacaksın? inni ehafu Allah'tan korkmaya ulaşacaksın, ulaşacaksın. Evet. Esmi' bihim ve absir Onlar şu an işitmiyorlar. Allah onlara vahy ediyor, onlar işitmiyorlar. Allah onlara mucizelerini gösteriyor, onlar görmüyorlar ama Esmi'i bihim ve absır yevme etunena fiili taaccüb bunlar bu ifadelere. Onlar o gün gelince ne kadar da güzel işitecekler. Ne kadar da güzel görecekler. Onlar bugün Allah'ın vahyini işitmediler. Allah inil hukm illa lillah dedi. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır dedi. Onlar işitmediler. Allah subhanahu ve teala ihtilaf ettiğiniz zaman sadece ve sadece Allah'ın kitabı hakem olsun dedi. Onlar bunu işitmediler. Allah subhanehu ve teala gökte ve yeryüzünde mutasarrıf olan tasarruf sahibi sadece benim dedi. Onlar bunu işitmediler ve Allah'a şirk koştular. Allah'ın mucizelerini, Allah'ın önlerine koyduğu mucizevi güneş, ay, yıldızı görmediler. Ama o gün gelince esmi'bihim ee, neydi? Esmi'bihim ve absir yevme etûnenâ. Onlar... O gün bize geldiklerinde artık bütün hak, bütün gerçeği ne yapacaklar? Net olarak işitip, net olarak duyacaklar. Allah teala bugün mülk benimdir diyecek duyacaklar. Mülkün, hakimiyetin, tasarrufun ve hükümranlığın sadece ama sadece Allah'a ait olduğunu o gün hem de öyle güzel işitecekler, hem de öyle güzel bilecekler ki, şu an anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyorlar değil mi? Dinlemiyorlar, yüz çeviriyorlar. Boş verin. Onlar öyle bir gün gelecek ki bugün bizim anlattıklarımızı en güzel şekilde işitecek, en güzel şekilde duyacaktır. Buna rağmen ve fi fi Yok, lakin zâlimûn el fi dalâlin mubîn. Bugün ancak bugün var ya o zalimler apaçık bir dalalettedir. Bugün onlar apaçık bir sapıklıkta, bugün onlar apaçık bir yok oluşta, vahiyden yüz çevirdikleri için, vahiy görmedikleri için, vahiy okumadıkları için, davetlere kulak kesil davetçilere kulak kesilmedikleri için, kulak vermedikleri için onlar apaçık bir dalalette ama kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gittikleri zaman onlar her şeyi en güzel şekilde bilecek, en güzel şekilde göreceklerdir. Ve enzirhum yawmal Kıyamet koptu o gün var ya onları işte o gün ile korkut. Ve hum fi gafletin ve hum la yü'minun. Onlar büyük bir gaflet içinde, onlar büyük bir iman imansızlık içinde onlar iman etmiyorlar. وَاَنْزِرْهُمْ onları korkut davetçinin ilk yapacağı iş bu olmalıdır davetçi insanları korkutandır davetçi insanları kıyametle korkutandır davetçi insanları Allah'ın azabıyla korkutandır adama davete başlıyorsunuz gel size bir şey anlatayım tağutu anlatıyorsunuz Allah'tan korkmayan adam tağutu kabul etse nedir kabul etmesene nedir Allah'tan korkmayan adam partiye oy vermenin şirk olduğunu kabul etse nedir etmesene nedir Allah'tan korkmayan adam, Allah'tan hoşunu duymayan adam çocuğunu okula gönderse nedir, göndermese nedir? Bana diyorlar ki hocam şu konuda insanları niye uyarmıyorsun? Karşımdaki insanlar bu konuda Allah'tan tam manasıyla korkmuyor ki uyarayım. Ben onlara Allah korkusunu öğretmeye çalışıyorum. <gülüyor> Davetçiler önce daveti buradan başlatmak zorundadır. İnsanlara Allah'tan korkmaya, Allah'ın azabından korkmaya, Allah'ın kıyamet gününde onlar için yarattığı daha dolmadın da mı dedi? Daha dolmadın da mı dedi? Cehennem için yarattığı o cehennemden, o karanlıktan, o zor günden dolayı insanlar ne yapmaktadır? Korkutmalıdırlar bu bir. Ve enzirhum yevmel hasra. Hasret pişmanlık gününden dolayı onları korkut. Niye bugüne pişmanlık günü denilmiştir? Niye bugüne hasret günü denilmiştir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İz, i̇zâ dâḫale ehlü'n el cenne, cennet ehli cennete girince, ve ehlü'n nâr el cehennem ehli cehenneme girince, yucâ bil mevti yawmı kıyâme, kıyamet günü ölüm getirilir. Ke ennehu kebşun bir koç gibidir. Emlehu, siyah koç ama beyaz benekler olan tam tersi de söylenmiştir simsiyah bir koç beyaz beyaz benekleri vardır. O kafı Ben el cennet ve cennetle cehennemin tam ortasında durdururuz Feya fiqal ya cennet hel ey cenneteli bu nedir biliyor musunuz onlar boynlarını uzatırlar ve bakarlar. Ve yagûlne naam hazel mevt. Biliyoruz bu ölümdür derler. Sonra cehennem ehline sorulur. Ey cehennem ehli bu nedir biliyor musunuz? Cehennem ehli boynunu uzatır ve bakar. Der ki evet biz bunu biliyoruz bu ölümdür. Fe bihi fe -yizbahu. Ve emredilir ölüm kesilir, öldürülür. Ölüm öldürülür. Thümme yuqal ya ehlel cenne. Huludun felâ mevte felâ mevte. Veya -ve -ve -ve ehlün nâr ve ya ehlen nâr. Sonra cennet ehline denir ki siz orada ebedi kalın, oradan çıkmayacaksınız. Cehennem ehline denir ki siz orada ebedi kalın, oradan asla çıkmayacaksınız. Summa kara sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve pişmanlık gününden dolayı onları uyar diye ayeti okuyor. Şimdi arkadaşlar çok ilginç bir şey söyleyeceğim. En meşhur, en bilinenleri bilmemek, bazen hatırına gelmemesi, bazen onu unutmak, bazen aklına, zihnine gelmemesi, alimin ilmine leke sürmez. Bazı şeyler vardır, herkesin bildiği şey. Alim onu bilmiyordur, bilmeyebilir veya gözünden kaçırmıştır veya orada hata yapmıştır. Bu alimin ilmine Ne yapmaz halal getirmez. İmam Mansur İmam Maturidi bu ayetin tefsirini yaparken müfessirlerden birçoğu demiş. Müfessirlerden birçoğu hasret günü hasret pişmanlık neye pişmanlık? Ölüme pişmanlık diye tefsir etmişler. Evet böyle bir tefsir olabilir ama bu tefsirin olması için sahih bir rivayet olması gerekir demiş. Halbuki sahih rivayet var. Rivayet Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, birçok kaynakta geçiyor. Ahmed bin Hanbel'in müsneninde geçiyor. Ve İmam Maturudin'in bunu bilmemesi mümkün değil. Sonuçta müfessirler böyle dedi ya. Bunu bilmemesi mümkün mü? Bilmemesi mümkün değil. Ama gözünden kaçmış. Ne yapmış? Birinci görüş diyor. Yani pişmanlık günü ya. İnsanlar neden dolayı pişman olacak? Ha? Yani neden dolayı cehenneme girdiği için mi şundan mı bundan mı? Ölümün öldürülmesinden dolayı cehennemlikler pişman olacak. Ve bu konuda hadis yok diyor. O yüzden böyle bir tevil yapamayız diyor. Halbuki bu konuda ne var? Hadis var. Böyle hata dediğimiz, zelle dediğimiz birçok şey alimlerden sadır olmuş. Ben öyle zelleler, öyle hatalar biliyorum ki. Hiç olmadı hatalar. Yani e, İrab hatası, Arapça hatası, Nahi hatası, hadis hatası. Fethül Bari'de Buhari satır satır kelime kelime ezber olan İbni Hacer... Şa bir râvi var. Râviler hakkında pardon, harici bir harici bir râvi olması lazım. Evet. İbn Hacer diyor ki İmam Buhari hiçbir zaman diyor. dâi, da bid'atine davet eden, bid'atine davet eden bir râviden hadis almamıştır diyor. Bunu dediği yerin hemen üstündeki hadisteki râvi öyle bir râvi, kendisi de biliyor. Tamam mı? Ama gözden kaçmış. Hatta ayni bu noktayı iyi yakalamış. Bukhari'ye olan sevgisi onun gözünü kör etti demiş. mı? <gülüyor> ya gözünü falan kör etti değil hata yapabiliyor. Öyle hatalar var. Ama şimdi bir hoca çıkıyor bir hata yapıyor ya. Subhanallah üstünde zıplıyorlar yani. Hata yaptığı şöyle. Ya bunlar hiç mühim değildir. İmam Şafii ayeti yanlış yazmış ya. Dahası mı var? Tamam <gülüyor> mı? Bırak hadisi bırak şunu. Ayeti yanlış yazmış. Olabilir. Ha burada bizim davetçi ve ilim ehli de bazen korkuyor. Hata yapar mıyım? Yanlış yapar mıyım? Eksik yapar mıyım? Özellikle bizim medrese okulunda okuyanlar metin okuyacağı zaman korkuyor. İrapatası. Ya yap, hata yap kardeşim. Senden önce en faziletler, ne hatalar yapmış, ne hatalar. Ben ayet okurken yanlış okumuşum. Nisa suresinin ayeti neydi? Ya yunusubdu mu? Ben ne diye okuyorum? Ben ya taku. Ama aslı ne? Ben ey insanlar takva sahibi olun diye okumuşum. E ne yapayım o yanlışsa yanlış Allah subhanahu wa ta'la ne ne diyelim ya da düzelsin. Adam bunun üstüne çıkmış burada zıplıyor yanlış okudu diye. Yanlış yani ben e, mutlak a, alimi kamil değilim ki. Mürşidi kam, tam kamil değilim ben değil mi? <gülüyor> evet. Hemen burayı bitiriyoruz inşallah. İbn-i Mesut'tan gelen çok güzel bir rivayet var. Ma min ehadin yeduhulun nâr illa ve beytun fil cennet. Allah Allah dedim ben. İbarenin devamını görmedim. Bu nasıl olur? Diyor ki cehennemde kim varsa onun cennette bir ev vardır. Allah Allah. Cehennemlik adamın cennette evine ne var? Fe yetehasseru aleyhi o eve bakar durur pişmanlık duyar. O eve ne yapar? Bakar durur. Allah subhanehu ve teala cehennemlikler ne kaybettiğini görsün diye cehennemliğe cennetten bir ev var etmiş. Her cehennemliğin cennette bir ev vardır. Elinden neler kaçırdığını görsün diye. Allah subhanehu ve teala bizi böyle kötü bir sundan korusun kardeşlerim. Peki buradaki pişmanlık ne olabilir? İmam Maturid tercih etmiş? Hasret pişmanlık kelimesi birçok ayette Kur'an-ı Kerim'de şu manada geçiyor. Keşke dünyaya gitsek de yapmış olduğumuz kötülüklerden vazgeçsek. Kezal ki ve a'maluhum hasratan aleyhim. Allah onlara geçmişte yaptıkları o kötü amelleri pişmanlık olarak gösterdi diyor. İkinci görüşte burada nedir? Pişmanlıktır. Muhakkak ki arza biz varis olacağız. Etrafındakilerde biz varisiz. Onların sahibi biziz. Siz eninde sonunda bize döneceksiniz. Bütün yaratıklar fanidir. Allah ise bakidir. Yeryüzünde kurduğunuz, oluşturduğunuz, yaptığımız her şey sadece ama sadece Allah'a kalacak. Allah'a kalacak. Ve biz Allah'a döneceğiz demişler ki bu Allah'ın baki yeryüzünün fani olduğuna dair kinayeli bir ifadedir diyor. Meryem aleyhisselamın kısasında bitiriyoruz. Daha doğrusu Allah subhanehu ve teala'nın Meryem aleyhisselama, İsa aleyhisselama ve onun takipçilerine olan rahmetini andık. Önümüzdeki hafta kime rahmet anacağız? İbrahim aleyhisselama rahmet alacağız, anacağız. Ve ahiru da'vana enil hamdü rabbil alemin.